Niyazi abi Kanada'dan geldi mi? Her yaz mutlaka yayın evine uğrardı. Akşamüstleri geç vakte kadar oturur sohbetli verdik. Niyazi abi kim? Benim için Niyazi abi. Ama herkes için onun adı Niyazi Berkes'tir. Niyazi Berkes... ...bizim fikir hayatımızın en önemli adamlarından biridir ve yakın tarihimizi en iyi incelemiş kişilerden birisi sayılır. Benim tarih merakımı çok çabuk keşfetmişti. Herkes beni önceden şair olarak tanıdığı için bu konulardaki merakım yadırganırdı. Fakat o hiç yadırgamadı ve derhal konuya girdi. Birçok şey konuşurduk. O sıralarda, 270'li yıllardı sanıyorum... Üzerinde en çok durduğumuz nokta siyasi partiler. Ona takılmıştık. Tabii bunun özel bir sebebi var. Çünkü Türkiye'de çok partili düzene geçildikten sonra yahut geçilmek üzereyken siyasi partiler üzerine ilk kitabı hazırlayan Niyazi Berkest'i yanlış hatırlamıyorsam. Çok ilginç bir kitap yapmıştı. Çünkü hepimizde Siyasi parti kültürü yoktu, bilmiyorduk. Çünkü Türkiye'de siyasi parti diye bir tane siyasi parti vardı. Biz öyle yetişmiştik. Çocukken, çok küçükken bir parti olmuştu ama o hemen kapatılmıştı. Sonradan da olmaya çalışan partiler kapatıldılar. Siyasi partiler üzerine konuştuğumuz zaman e, ilginç bir şey söylemişti bana ki onu ben hiç unutmamışımdır. Merkez'e göre Türkiye'de siyasi parti oluşumunda ...örnek alınan model... E, ...sağlıklı bir model değildi. Ne demek? Şu demek... ...bizimkiler... ...siyasi parti kurma işini... ...dışarıdan görerek... ...özenerek yapıyorlar. Ve bunu o zamanlar... ...daha ziyade Balkanlardaki... ...çeşitli komitacılara... ...özenerek yapıyorlar. Çünkü Balkanlarda hakikaten... ...Türkiye aleyhinde çok büyük bir faaliyet var... Bulgarlar yapıyor, Romenler yapıyor, hepsi yapıyorlar bir şeyler. Bunların yaptıkları faaliyetleri gören bizim Türkler de meşrutiyet yapmak için bir takım komitacılıklara hevesleniyorlar. İşte partiler oradan doğuyor. Halbuki siyasi bir parti böyle doğulmazmış. Siyasi bir partinin doğması için aslında Ahmet'in, Mehmet'in, Hüseyin'in bir araya gelip parti kurmaya karar vermesi de yetmiyor. Aslında siyasi partiler belirli sınıfsal çıkarların savunulması için toplumsal sınıflar tarafından örgütlenen sınıfsal örgütler. Böyle tarif ediliyor. E bizdeki de öyle değil tabii. Yani aslında Demokrat Parti dediğimiz büyük muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ayrılmıştı. Hepsi CHP'liydiler aslında. Sonradan bir takım diğerleri oraya katıldı. Sonra Demokrat Parti'nin içinden bir grup ayrıldı. Onlar Millet Partisi oldular. Fakat eğer hepsini birden toplarsanız bunlar hepsi aynı adamlar. Aralarındaki fikir farkları çok az. Bir de particiliği anlayış tarzları çok farklı. Yani asıl particilerden farklı anlıyorlar. Çünkü siyasi bir parti demek bir sosyal sınıfın o ülkedeki çıkarlarını savunan örgüt demek. Batı'da böyle. Yani böyle imiş. İlk defa bunu ben tabii Niyazi abiden duyuyorum. Fakat sonra okudukça görüyorum ki hakikaten böyle. Batı ülkelerine gittiğiniz zaman partilere bakıyorsunuz hatta bir kısmı yaptıkları işin adını alır. Yani işçi partisidir adı. İşçilerin menfaatlerini korur çünkü. Bir kısmı köylü partisidir adı çünkü köylülerin çıkarlarını korur o parti. Bizde böyle olmamıştır. Bizde böyle olmadığı için de bu iş çok karışmıştır ve bugünkü çıkımıza gelinmiştir. Çünkü bugün bir partinin aslında tam ne istediği belli olmuyor. Daha da dramatiğini söyleyeyim. Bir parti bugün şunları istiyorsa biraz ta geriye giderseniz bundan 20 sene evvel onun bunların tam karşıtı şeyleri istediğini görebilirsiniz. Aslında gerçek bir Demokrasi toplumunda böyle saçmalık olmaz. Bir parti kendi içinde tutarlıdır, bir metodu vardır, bir dünya görüşü vardır ve bir takım şeyleri savunur. Peki biz bu işe niye böyle yanlış başladık? Aslında Osmanlı döneminde yanlış yapılıyor. Çünkü bizde kurulan ve ortaya çıkan ilk ciddi parti İttihat ve Terakki Partisi'dir bildiğiniz gibi. İttihat ve Terakki Partisi bir komitadır, parti değildir. Yani gizli olarak örgütlenmiş, bir takım yeminlerle, bir takım merasimlerle kurulmuş ve ondan sonra da bir takım hesaplar içerisindeki garip bir partidir. Böyle partiler o zamanlar hem Avrupa'da vardı hem de Balkanlar'da pek çoktu. Bizimkiler de ona heves edip İttihat ve Terakki'yi kurdular. İttihat ve Terakki'yi de model sayılmak istendi. Peki buna karşı çıkanı olmadı mı? Oldu. Ve tabi karşı çıkan tahmin ettiğiniz gibi Mustafa Kemal Paşa oldu. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Türkiye'de particilik meselesini çok başka bir zemine aktarmıştır. Bunu da birçoğumuz bilmiyoruz. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz içindeki iki tane siyasi partinin kurulmasına derhal izin verdiğini kimse bilmiyor. Yahut çok az insan biliyor. Ve daha da ilginci o iki siyasi partinin birer komünist partisi olduğunu söylersem ortaya çıkacak. Hakikaten 1923 Nisan'da kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde bir süre sonra iki tane siyasi parti kurulur. Bir tanesine bizzat Mustafa Kemal Paşa ayak olur. Adı Türkiye Komünist Fırkası'dır. İkincisi de Türk İştirak Fırkası diye kurulur. O da bir komünist fırkasıdır. Sonra asıl daha sonra kendi fırkasını kurdu Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa'nın kendi fırkasını kurarken ki mantığına baktığınız zaman o mantıkla bugün yaşamakta olan, ki o hala yaşıyor o fırka, o parti, o partinin bugün geldiği yer arasında bir itibat kurabilmek mümkün değildir. Son günlerde çok bahsi geçtiği için oradan takıldım ben bu konuya. Yani şimdi bir siyasi parti var. Bu siyasi parti Türkiye'nin kaderinde çok rol oynamış. Şimdi de gene roller oynayacak, öyle görünüyor. Bu çerçeve içerisinde ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkan partinin nasıl kurulmuştu diye bir düşündüm. İnanamazsınız. O zaman savundukları fikirleri ben şimdi size burada biraz okuyacağım, göreceksiniz. Bir siyasi parti bu kadar nasıl değişebilir? Şayan Hayret'tir. Mustafa Kemal Paşa halk fırkasını kurmaya karar verdiği zaman çok tecrübe yapıyor. Yani halka gidiyor, halkla konuşuyor, onlara sorular soruyor, tartışmalar yapıyor, aydınlarla konuşuyor, gazetecilerle konuşuyor. Herkesle bir fikir soruyor, onlardan bir fikir alıyor. Sonra yavaş yavaş oluşturuyor. Mesela Hal İdip hanım hatıralarında şöyle bir şey anlatır. Gazi ortadan kaybolmuştu. Ne oluyor, nereye gitti diye sorduğumuz zaman bize diyorlardı ki Mustafa Kemal Paşa komünizmi inceliyor. Niye inceliyor? Yeni kurulacak Fırka acaba komünist olabilir mi diye düşünüyor. Bir müddet sonra Gazi göründü diyor Haldi Edip Hanım. Ve bize kesti attı. Türkiye'de Komünist Partisi başarılı olamaz. Niye? Çünkü Komünist Partisi işçilerin çıkarlarını savunuyor. Halbuki Türkiye'de sanayi yok ki işçi olsun. Man mantık olarak son derece doğru bir mantık. Yani böyle bir tecrübelerden geçiyor. Fakat o arada... Mustafa Kemal Paşa meclisin içerisinde bir grubun oluşturulmasından yana çıkıyor. Bir grup oluşturuyorlar. Bu oluşturulan grubun ismi enteresandır. Halk zümresidir. Halk zümresi yani sonradan halk fırkası olacak ya herhalde onun işareti bu. Halk zümresinin prensiplerinin hepsini okumayacağım. Bazıları okumak istiyorum. Çünkü enteresan gelecek her genç çocuklara. asrın icabına ve halkın ihtiyacına göre gereken yenilikleri ve tesisleri sağlamak halk zümresinin gayesidir. Zümre, İslamlığın kutsal esaslarına dayanarak asr-ı ortaklaşa içtenliği geri getirmeye ve batıdan gelen ahlak bozukluklarını, tahakküm ve ihtirasları tahrip ve imhaya çalışmakla hak yolunu Allah yolu bilir. Zümre'nin esas mesleği halkın genel refaha eşit olarak ulaşması ve hadim olmak hakkını kazanmasına hizmet ve delalettir. Zümre'nin nazarında beden veya fikir emeğinin karşılığı olarak yaşayan rençber, amele, hürfet ve sanat erbabı, müderris, muallim, memur, hademe gibi faaliyet ve mesai unsurları insanlığa gerçekten hizmet edenlerdir. Terbiyede ve geleceğe ait hazırlıklarda genel toplumculuk ve kardeşliği, Egoist bireyciliğe egemen kılmak Zümre'nin en başlı umdelerinden bir tanesidir. Şimdi burada görülen nedir? Burada görülen çok açık, çok seçik bir şekilde solcu bir parti platformudur. Burada çalışanlardan yana bir partinin tabanı ve prensipleri konmuş. Bundan sonra Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da çok gezintiler yaptı ve sonunda Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurdu. Fakat daha başından meseleyi alış tarzı soldandır. Bu birçok insanı şaşırtabilir. Çünkü senelerce Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyetinde solculuk yasak edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa konuşuyor 1921. Sosyoloji bakımından bizim hükümetimizi ifade etmek lazım gelirse halk hükümeti deriz. Sosyal meslek bakımından düşündüğümüz zaman da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 Ve bakın nasıl bir yere bağlıyor. Teşkilat baştan başa halk teşkilatı olacaktır. Umumi idareyi halkın eline vereceğiz. Bu toplulukta halk hak sahibi olmak herkesin bir iş görmesi esasına dayanacaktır. Millet hak sahibi olmak için çalışacaktır. Bu da çok net olarak gösteriyor ki Mustafa Kemal Paşa'nın o zamanki düşündüğü halk fırkası çok değişik bir parti olacaktır. Benitik'im fırkayı kurarken de çok ilginç bir şey yapmıştır. Balıkesir'de bir konuşması var. Sanıyorum bir kere daha bahsetmiştim ondan. Balıkesir'de Zanospaşa Camii'nde konuşuyor, halka konuşuyor ve fırkayı kuracağı sıralarda. Orada söylediği laf şu. Şunu az edeyim ki diğer bazı ülkelerde partiler mutlaka ekonomik maksatlar üzerine kurulmuştur ve kurulmaktadır. Çünkü o memleketlerde çeşitli sınıflar vardır. Bir sınıfın menfaatini korumak için kurulan bir siyasi partiye karşı diğer bir sınıfın menfaatini koruma maksadıyla bir başka parti kurulur. Bu pek tabiidir. Balıkesir konuşması Şubat 1923. Şimdi Mustafa Kemal Paşa bunu söylüyor ve Türkiye'de sınıf esası üzerine cemiyet kurdu, parti kurdu diye bilir misiniz kaç kişi hapislerde sürünmüştür? Tabi Gazi'nin ölümünden sonra. Şimdi neticede öyle bir yere doğru getiriyor ki ortaya bir takım çıkaracak. Fakat çok en, enteresan bir şey söylüyor. Şimdi sınıflar var diyor diğer memleketlerde. Bizim memleketimizde o sınıflar var aslında fakat başka türlü var. Yani e, Burjuvazi dediğimiz sınıf yani zengin varlıklı sınıf. E, zengin varlıklı sınıf Türkiye'de Yabancı sermaye ile iş yapan o zamanki komprador kapitalizmi olmuş. Ve bunların çoğu gayrimüslim. Bunlar e, tabii Türkiye'nin demokrasiyle yönetilmesi falan gibi bir meseleyle ilgili değiller. Onlar sadece karlarına bakıyorlar. Nereden ne para kazanırız? Onun peşindeler. Bu bakımdan şöyle bir tespiti var Gazi'nin ki ben fevkalade buluyorum bunu. Bakın ne diyor? Bizim halkımızın menfaatleri ve yekdiğerinden ayrılır sınıf halinde değil, bilakis mevcudiyetleri ve muhasalayı mesaisi yekdiğerine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada beni dinleyenler çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve ameledir. Bunlardan hangisi yekdiğerine muarızı olabilir? Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine yekdiğerine ve ameliye ihtiyacı olduğunu kim inkar edebilir? Mustafa Kemal Paşa çok ilginç bir şey düşünüyor o zaman. Türkiye'de bir halk cephesi kurma, bir halk cephesi örgütlemeyi düşünüyor. Halk fırkası aslında bir halk cephesi olarak oluşuyor. Ve burada da onu şöyle ifade etmiş. Programdan bahsolunduğu zaman denilebilir ki bütün halk için bir say misak millisidir. Say emek demektir. Yani emekleri birleştireceğiz diyor. Ve böyle bir Say misak Millisi mahiyetinde olan program etrafında toplanmaktan hasıl olacak şekil alelade bir fırka mahiyetinde tasavvur edilmemek lazım gelir. Bunu herhalde çok kocaman harflerle ulus meydanına Ankara'ya asmak lazımdı. Gazi Mustafa Kemal Paşa açıkça diyor ki biz öyle bir fırka kuruyoruz ki bu kurduğumuz fırka sizin sandığınız diğer fırkalara benzemez. Bu öyle bir fırka değildir. Bu bir halk cephesidir. Bunun içinde bütün halkı biz katıyoruz. Ve hepsi bir emek iş birliğinde, bir emek cephesinde birleşecekler, memleketi kurtaracaklardır. Şimdi emek misak-ı millisi tabii öbür misak-ı ile hatına geliyor. Çocukların çoğu öbür misak-ı millileri bilmiyorlar. Bildikleri sadece bir tek misak-ı var. Toprak bütünlüğü meselesi. Halbuki bir tane daha vardır. Misak-ı milli, o misak-ı milli, marif misak-ı milli işidir. Yani Türkiye'de eğitim e, bir tek sisteme irca edilir. Eskiden pek çok okullar vardı, şimdi olduğu gibi. Fakat Mustafa Kemal Paşa onların bir çoğunu kapattırır, ortadan kaldırır. Ve bir tek, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla bir tek eğitim sistemi kurar. Ki çok şükür biz o eğitim sisteminde okuduk. Hakikaten ciddi ve mükemmel bir eğitim sistemiydi. Şimdi o bir misak-ı millidir. O bir marif misak-ı millisidir. Ötekisi bir istiklal misak-ı millisidir. Bu da üçüncüsü bir emek misak-ı millisidir. Yani aynı zamanda devlete ayağa kaldırmak için bir ekonomi işbirliği, bir el ele verme sağlamaya çalışıyor Gazi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz şimdi o zaman... Halk Fırkası denilen örgütün yapısı, mahiyeti tamamıyla bu zemin üzerinde kurulmuş bir mahiyettir. Ve Gazi bunun o kadarla kalmayacağını da inanıyor. Bir başka konuşmasında çıkan itirazları ve muhalefetleri göz önünde tutarak bakın ne demiştir. Efendiler biz gerçek bir inkılap yaptık. Ve inkılabımızla devam ediyoruz. Biliyorsunuz. Memleketimizin birçok yeri bilerek veya bilmeyerek buna karşı ayaklandı. Asileri yola getirmek zorunda kaldık. Şimdiye kadar yaptıklarımız ancak ondan sonra kurulabilmiştir. Ve biliyorsunuz ki Büyük Fransız devrimi 100 yıl devam etmiştir. Burada da bu yeni nesillere bir mesajı var. Devrim bitmedi diyor. Fransız ihtilali 100 yıl devam etmiştir diyor. Doğrudur. Fransız ihtilalinin oturabilmesi için 3. Cumhuriyet gerekmiştir. 1879 ihtilali yetmedi. 1848 yetmedi. Ondan sonraki gerekti. Ondan sonra ancak Fransız ihtilali ortaya çıktı ve demokrasi oluştu orada. Bizim ülkemizde de diyor, böyle kolay olmayacaktır bu. Çok sonra ancak olabilir diyor. Bunu da söylemiş. Şimdi bütün bunları ben niye böyle elime aldım da Karşınıza geçip teker teker okumak umuru duydum. Bu fırkanın, yani Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat tesis ettiği ve sıradan bir fırka olmadığını söyleyip aslında bir halk cephesi olduğunu anlattığı Cumhuriyet Halk Fırkası'nın hangi zemin üzerinde oturmuş olduğunu göresiniz istedim. Çünkü şu son toplantılarda o fırkanın içerisindeki kişilerin birbirleriyle yaptıkları tartışmalarda ve bu münasebetle basında çıkan yazılarda bu zeminin eserini bulmak mümkün değil. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu fırkayı çoktan unutmuşlar. Onu çoktan bırakmışlar. Bunlar tamamen başka bir yerde dolaşıyorlar. Dikkat ettiyseniz bir şey hemen dikkatinizi çekmiştir zaten. Burada ben bu kadar çok üzerinde durduğumuz ve birçok konularda da hassasiyetle savunduğumuz bir noktadan hiç bahsedilmediğini fark ettim okurken. Farkındasınız değil mi? Laiklikten hiç bahsedilmedi burada. Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından burada laiklik kelimesi çıkmıyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa laikliği çok sonradan devreye getirmiştir. Şimdi burada savunduğu iki şey var. Birisi Türk milletin istiklali. Birisi tam bağımsızlığı. Bu ikisinin üzerinde duruyor. Ve Türk halkını kalkındırmak için onun çıkarlarını koruyacak, onu yüceltecek bir fırka kurmaya gayret ediyor ve bunu yaparken de bir tarafın çıkarını değil, hepsinin çıkarını düşünecek bir sistem kurmayı istiyor. Başlangıç, başlangıç için bu tamamen geçerlidir, mümkündür. Ama Türkiye'nin bugünkü haline gelirseniz biraz zordur. Çünkü bugün sınıflar artık ortaya çıkmıştır. Bir tarafta burcuvazi vardır bir tarafta kırsal burcuvazi vardır tabirde hikayesi de bir tarafta işçi sınıfı vardır. Şimdi Tıpkı batılı ülkelerde olduğu gibi sınıfsal partilerin ortaya çıkması ve bunların tartışması lazım ve bu sınıfsal partilerin en başta gideneğinde bu adı geçen parti olması lazım. Fakat bu partiden bakıyorsunuz onlar laikliği savunacağız diye başlık koyuyorlar ve laikliği savunmak Türkiye'de devrimi savunmak oluyor. Devrimi savunmak, emperyalizmi savunmak değil, karşı çıkmak. Çünkü laikliği savunduğun zaman emperyalizmi savunuyorsun dolaylı olarak. Onların istedikleri bu. Şimdi böyle bir yere gelince, o zaman tarihine bakıyorsunuz, aynı partinin, Cumhuriyet Halk Fırkası, sonradan Cumhuriyet Halk Partisi. Mustafa Kemal Paşa, parti kurulduktan seçim yapılıp kazandıktan, çünkü tek parti kazanacak. Ve iktidar olduktan sonra bilir misiniz ki derhal muhalefetler yaratır. Birinci yarattığı muhalefeti eskiler bilirler. Kadrocular denen bir ekip tarafından bir dergi çıkarılmıştır. Başında Kara Osmanoğlu vardı. Aynı zamanda onunla Şevke Süreyya Bey vardı, Fahli Rıfkı Bey vardı. Bunlar kurmuşlardı onu. Arkasında Gazi vardır bunu ve İsmet Paşa'ya muhalefet eder bunlar. İsmet Paşa bunlara tahammül edemez. Çok kızar. Sonra onları sürer mürer bir şeyler yapar. Fakat o kadar da kalmaz bu iş. Ondan sonra Gazi serbest fırkayı kurdurur. Serbest fırkayı Gazi kurdurur. O kadar Gazi kurdurur ki Ali Fethi Bey Paris'ten el elçiyken çağırır. Öbür taraftan kız kardeşini o partiye sokar. Ve ısrarla demokrasi yapmaya çalışıyor. Bir tarafta emekçilerin partisi olacak. Halk Partisi. Öbür tarafta da Burcu Vaziliği Partisi olacak. Serbest Fırka Liberal Parti. O da olmamıştır. O da başarılı olamamıştır. Çünkü İsmet Paşa'nın bunlara tahammülü yoktu. Muhalefet istemiyordu İsmet Paşa. Ondan sonra çok ilginç şeyler olmuştur asıl. Burasını belki daha kapsamlı olarak bir müddet sonra konuşsak iyi olacak. Fakat biraz ucundan söylemekte yarar var. 1935'te yani gazinin hastalandığı sıralar İsmet Paşa, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programını ve tüzüğünü değiştirmeye karar verir. Ve bunun üzerinde çalışmalar yapsın diye o zaman partinin genel sekreti olan Recep Bey'i, Recep Beker'i iki ülkeye gönderir yabancı. Oralarda tek tek yaptırır. Döndükten sonra da Recep Bey elinden geleni yapar ve bir tüzük ve program hazırlar. Şimdi hangi ülkelere gitmişti diye sormak lazım birincisi. Birisi Almanya, birisi İtalya'ydı. Bu iki ülkeden ikisi de faşistti. Gidip parti tüzüğünü incelediği ülkeler bu ülkelerdi. Gelip yaptığı tüzük de bir faşist parti tüzüğüydü. İsmet Paşa bu parti tüzüğünü uygulamak istiyordu. Gazi okur Okumaz dehşeti düşmüştür. Hem İsmet Paşa'yı çağırtmıştır, hem Recep Peker'i çağırtmıştır. Her ikisiyle tartışmışlardır. Sonradan yatışmıştır fakat... Bir sene sonra, altı ay sonra Recep Peker'i, bir sene sonra da İsmet Paşa'yı görevden almıştır. Şimdi bunları çok net olarak bilmeli, yerli yerine koymalıyız. Mustafa, Kem Mustafa Kemal Paşa, CHP'de kimin ne yapmasından hoşnut olmadığı için onu görevinden almıştı. Ve Mustafa Kemal Paşa öldükten sonra göreve getirdiğimiz aynı kişi, onun hoşlanmadığı her şeyi nasıl mevki tatbike koydu yani uygulamaya koydu şimdi o zaman karşımıza çok garip bir Cumhuriyet Halk Partisi çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse durmadan renk değiştiren hani o mahluklar vardır ya onlar gibi bir şey gazinin zamanında asıl rengiyle ortaya çıkıyor asıl rengiyle inkılapçı tavrını koyuyor ve her etrafada da dehşet veriyor herkes ona hayran ama gün geçtikçe, başına gelenler değiştikçe parti yavaş yavaş savruluyor ve uçup gidiyor. Acaba bütün bu söylediklerim partinin son konuşmasında fikir beyan edenlerin off derecesini gösterebildi mi, gösteremedi mi? Kararsızlık.